Saman şara merjeyin, sen sponi ney kokun sabi. Saman şara merjeyin, sen sponi kokun sabi.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 Sevgili dostlar hepinize merhabalar. Tuna'nın beri yanından sevgiler saygılar yolluyoruz. iki kişiyiz bugün. Dün de duyurdum size. Ee, Sözlüklerle anlatmak pek kolay değil. Ee, ben epey heyecanlıyım. Aslında çoktan yapmamız gereken bir programı bugün yaptığımız için de azıcık e, utanıyorum. Ama <gülüyor> sevgili Brena hoş geldin. Hoş bulduk Mumma'cığım. <gülüyor> Heyecanlı mısın? Birazcık tabii ki. Ben daha çok heyecanlıyım <gülüyor> <gülüyor> Aslında e, o kadar e, fazla bir büyük bir tarihimiz var ki seninle 20 program yapmış olmak lazımdı şimdiye kadar ama <gülüyor> e, kısmet bugünmüş. Kısmet bugün ve belki bakalım bir dahaki sefere belki tekrar yaparız. Aynen, evet. aynen. İşte. E, hem Türkiye'ye de hoş geldin. Hoş bulduk tekrar. Ee, bugün akşam beraber çalacağız. Evet, onun için heyecanlıyım. Ee, küçük çekmece'de, hmm. Cennet Kültür Merkezinde. Hmm. Ama bilet yok. Mış. Biletler bitti. <gülüyor> yani e, şımarık bir insan değilim ama hani biraz da espri olsun diye şey yapıyorum. Şımarıklık'tan değil tabii ki. <gülüyor> ee, sağ olsun takip eden arkadaşlarımız, dostlarımız günler öncesinden biletleri bitirdiler. Evet. Sağ olsun var olsunlar. Evet. Cuma akşamı da Ankara'da nefeste çalacağız. Evet. Ee, bu programı illaki vardır ee, uh -huh. Ankara'dan dinleyenler. Uh -huh. ee, çocukluğundan başlamayacağız. No, don't. Or That's ancient history yani o tarih. <gülüyor> <gülüyor> Brena bebekken falan diye başlamayacağız. No, no. Or ee, aslında ben şöyle tanımlıyorum. Bu benim tanımlamam tabii katılmıyorsan... E, ...farklı düşünceni söyleyebilirsin. Hı. Brena kimdir... ...dersek eğer... E, ...bu coğrafyanın... ...Ortadoğu'dan Balkanlara kadar uzanan... ...coğrafya içinde dolaşan... ...eklektik bir folk şarkıcısı... ...diyebilir miyiz sana? Evet diyebilirsiniz. Özellikle eklektik. Eklektik... <gülüyor> Hepimiz eklettiğiz biraz. Çünkü, evet, doğru. doğru. E, çünkü hani eskiden mesela bir köyde doğarsın, oranın şarkılarını söylersin. Evet. Meşhur olursun veya olamazsın. Hı -hı. E, hani belli bir bölgenin insanısın, e, müziğini yaparsın. Hı -hı, Ama hı -hı. biz güzel bir zamanda yaşıyoruz. Artık dünya bir köy gibi. Evet. Her şeye ulaşıyoruz. Evet. Ve ne hoşumuza giderse onu yapıyoruz. Doğru, evet. Yani çok... O bakımdan da çok ortak tarafımız var. Uh -huh. ee, aynı dili konuşuyoruz. Aynı şeylerden zevk alıyoruz hemen hemen. Uh -huh. Uh -huh. Yani... E, tabii küçük bireysel farklar olabilir tabii ama... Tabii. Sonuç olarak... E, aynı e, şey derlermiş. E, aynı denizde yüzüyoruz yani. Evet. Ee, Aydemur'u hatırlatmak için... Seras parçasıyla başladık. Bu bir... ...dede hikayesiydi. Balkanlarla... ...bağlantılı. Evet. Şimdi... ...ne yapalım yani son... E, ...20 seneyi... ...25 seneyi... ...böyle birazcık... ...özetlersen bize neler anlatırsın? Yani... Bal, ...Balkan müziğine... ...ilgi duyman muhtemelen... ...Kanada'da başladı. E, evet. Gençlik yıllarında. Yani... Evet. ...en azından hani... Bebekliğe girmeyelim ama no, no. <gülüyor> <gülüyor> zaten ben bekleyeyim. Hatırlayamıyorum ki. Ama ben çocukluğumdan beri, gençliğimden beri uh, müziğe, sese meraklısıydım. Uh -huh. Ve uh, teenage years yani uh, ne demek Türkçe'de Şu unutuyorum Türkçe'yi. Uh, teenage. Teenage evet. Yani, yani. ergenken. Ergen okay. Um, Değişik sesleri dinlemeyi çok severdim. Hatta yani eski taş plakları bile e, bulup dinlemeyi severdim. Ve e, bir yazın e, bizim m, kü, e, mahalle kütüphanesinde çok büyük bir plak koleksiyonu vardı. Hı hı. Ve gidebilirdik de şey. Toronto'da. Toronto'nun yakınları. Evet. Yani oner tane e, albüm. Ee, eve getirip dinleyebilirdim her mesela. seferinde on tane alıyorsun. Evet, evet Bir de şey bir, bir yazın tamam bu international yani uluslararası e, şey bölümü bir dinleyeyim filan. A is for Africa yani A ah, Afrika ile başladım öyle sırala sırala. <gülüyor> Alfabetik gittim. Alfabetik gittim dünyayı dolaştım şeye göre. Ama kesinlikle yani o e, deneme bittikten sonra tabii yani kulağımda, gönlümde kalan e, sesler e, de Bulgaristan, eski Yugoslavya, uh -huh. Yunanistan, Türkiye mesela e, o tür müzikleri bir e, iz bırakmış benimde ve daha e, onların fazlasını bulmak isterdim. Uh -huh. Ve tabii ki o günlerde internet yoktu. Tabii. Sen de biliyorsun yani nasıl uğraştık müziği keşfetmek için. Ha, bana mı anlatıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> o kasetler yani bir tane kaset bir hazine oldu tabii. bazen. Yani işte öyle. Ve şey Toronto, üniversite günlerim Toronto'da geçerdim de Toronto'da çok değişik insanlar yaşıyor. Yani her ülkeden gelen insan var orada ve oradaki Türk... Halk dans topluyla tanıştık. Henüz bir müzik bölümü yoktu. Ama biz yani birlikte, ...kurduk... <gülüyor> ...ve o müzik grubu hala devam ediyor... ...bugüne kadar. Topluluk yani, sürüyor yani. Topluluk sürüyor. Evet. Tabii... Ka ...kaç tane insan gitti, belki ölenler oldu... A, ...tabii falan. yani yaşlandık <gülüyor> artık... ...ama <gülüyor> o müzik grubu... ...devam ediyor ve yani... ...çok ilginç çünkü... E, ...bir yabancı geldi yani müzik grubunuzu... ...var mı yok mu falan... ...diye sor soran benim yani. Çok güzel. Ve, yani o misyon, e, mission devam ediyor. <gülüyor> evet... <gülüyor> Ne güzel. Aynı zamanda Toronto'da yaşayan yavaş yavaş Toronto'da yaşayan Makedon kökenli insanlarla tanıştım. Tanıştık. Um, onlarla geneleksel nizi e, söylemeyi çalmayı başladık. Yani şey hangi tam yıllar oraya, o 80 83 e, 84'ten başlayan yani evet. yani evet. da yani 85 86 arasında Türkiye'deydim. O, o i̇lk Türkiye kez. ilk kez evet. Yani ilk e, Türk Devlet Müzik Konservatuvar e, misafir öğrenci olarak e, birkaç ay geçirdim. Çok güzeldi. Hı hı. Ve çok e, hala güzel hatıralarım var. Teşviki'de. Mı? Ha. <gülüyor> Eski Hı hı. Eski Teşvik'e şey e, binasında. Hı hı. Bazı oradaki ufak çocuklar şimdi şey ya... ...yani radyoda koskocaman sanatçılar <gülüyor> oldu. <gülüyor> Bizim sınıftaşlar yani. Ama çok yani benim için çok... E, e, ...güzel ve, ve e, önemli bir tanıtım oldu Yani halk müziği, Türk halk müziğini. Öğrendin orada. Hmm, biraz, evet. Sonraki yıllarda da... E... Epey kalıcı olarak geldin zaten. Evet. Şey anladım. Yani e, bazı yöresel müzikleri e, yani radyoda o günlerde radyoda pek e, representation yani pek... duyamıyorduk. E, ya işte. E, ve ben bu Trakya müziği ve hatta yani e, Balkanlarda yaşayan ve Balkanlardan gelen Türklerin müziği çok sevdim, çok ilgimi çekti. Ve yavaş yavaş yani biraz o... Toplayıcılık başladı. Aha, evet. Oradan buradan plaklar topladım. Evet. Ee, beraber Bulgaristan'a gittiğimizde de... Evet. ...topladığını hatırlıyorum, 98 evet. yılında. Evet. 98. Ee, ben evet. istersen burada bir küçük ara verelim. Tamam. Ee, bugün ağırlıklı olarak senin son... albüm e, ...çalışmanı. Hı -hı, Tabii hı -hı. üç arkadaşla beraber... Hı -hı. Onu dinlemeye başlayalım Tamam hadi <gülüyor> İlk parçayı dinleyelim ondan sonra hani Hem bu konuya devam edelim hem biraz Albümle ilgili tamam. bilgi verelim seve Sanıyorum seve. Türkiye'de zaten Yok albüm İnternete de düşmedi galiba değil mi İnternette yani şey CD Baby de Varmış <gülüyor> yani CD Baby de Var onu biliyorum AB'de, Türkiye'de tek satış noktası Şimdi Lale Plakları arkadaşımız Tünelde Aa, var, var evet. tamam. <gülüyor> tamam, Tünelde, tünelde yani çok... var e, i̇steyen dostlarımız e, lale plaktan sağlayabilirler. Mm -hmm. e, dinleyeceğimiz parça e, Doğu Karadeniz'den. Mm -hmm. İstersen küçük bilgi e, ne yapar? Gergi fişler güzeller. Mm -hmm. Gül altında gergi mm -hmm. fişler mm -hmm. güzeller. Doğru mu? Doğru. Ve bu yani biraz hayali bir aranjman. Hem de parça aslında Boston'da yaşayan arkadaşlarımdan ilk duydum me metalizando call Bob evet. liberty onlarla ilk çalıştım ondan sonra çalışmaları falan yapan arkadaşlar. evet evet. evet ve ama parça çok hoşuma gitti ve şey kızlara yani arkadaşlarıma götürdüm ve biz böyle bir aranjman burada yaptık burada ben duymadım başka icra ee, var mı söyleyeyim ben Türkiye'de. Dikkatimi... Evet. galiba var ama ben bilmiyorum çünkü bu biraz değişik versiyon biraz değişik yani yanılmıyorsam gümüşhaneden Hmm. Orijinal. Ama yani... <gülüyor> Okunsa bile <gülüyor> çok az söylenen bir türkü. Yani evet. Ben de çok zevkle dinledim. Evet. Bakalım siz de beğenecek misiniz? İnşallah. <gülüyor> Evet, ağzınıza sağlık. Gümüşhanelileri şaşırtacak bir <gülüyor> e, düzenlemekte. <Kesinlikle. gülüyor> <gülüyor> Ama öyle kanon veya yani round şeklinde evet, evet. söylemek bir zevk var. Ve öyle küçük bir name ile oynuyoruz böyle. Yani e, müzik biraz bu. hı <gülüyor> hı. Biraz oyun azlık? <gülüyor> yani bunu, biz bunu geneleksel diyemiyoruz. Biz bunu biraz hayali diyoruz. Yani geneleksel e, motifler üzerinde. Tabii anladım. Bir ha hayali bir müzik. Yani Hem de dördümüz olarak imajineri mi diyorsunuz? İmajineri diyorum. Evet, evet çünkü dördümüz de yani Kanada'da yaşıyoruz. E, benim biraz Türkçem var. Mariam e, Mısır kökenli Arapçası var. Sofia... E, Yunan kökenli, o biraz Yunan şey tatları getiriyor. Ve ya Jane de aynı o, yani yıllarca Yunan müziği üzerinde e, çalıştı. Hı -hı. Böylece üyeleri öğrenmiş olduk. Evet. Ee, yani. Brenna Macriman'dan sonra, Maryam. Maryam Tolar. E, arkasından Sofia. Sofia Grigoriadis. E, Jane, Jane Brown. Jane. Jane Brown, evet. Jane, bu. E, yani Kanadalı. Kanadalı. Benim gibi. Hepimiz Kanadalı aslında. <gülüyor> ha, orada doğma büyüme. Evet. Ama yani köken olarak değişik. Evet. Bunlar diğer arkadaşlar e, Arap ve Yunanlı herhalde. Hı -hı. ikinci üçüncü kuşak Hı -hı. belki de. Ha, birinci kuşak keşke. Yani evet. şey. Evet. E, bu toplumun adı Türkuvas. Hı İlk albümümüz Nazar. Evet. evet. E, muhtemelen Arapçada da benzer bir şey anlama geliyordur. Evet, diye evet yani öyle kelimeler ar ar ar arar arardık yani grubumuz niye koyacağız turkuaz yani bütün kültürlerde turkuaz renk olarak çok önemli. Evet. Yani bu şey... karışık bir renk, değil mi turkuaz? Ben bilmeden söylüyorum şimdi. Aha. Renkleri... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hata yapıyorsam düzelt yani <gülüyor> <gülüyor> renkler benim Alanıma girmez. <gülüyor> ama simge olarak yani bu renk aynı zamanda bir, bir anlam taşıyor yani şey e, e, korumak için bir, anladım bir renktir ee, bu dört kız zaten herhalde epeydir tanışıyorsunuz evet. bir araya geldiniz evet. gayet minimalistik bir e, kayıt çıkmış ortaya evet. ee, daha fazla sesler üzerinde yani tabii, evet insan sesi evet yeah. ee, Doğaçlamalar yapmış arkadaşlar. Hı hı, hı. Sen de yaptın herhalde. Hmm, biz değil. Yani şey daha fazla e, Toronto'da yaşayan e, caz e, müzisyen arkadaşlarımız. Ya, de, konuk konuk müzisyenler var. Konuk müzisyenler var. Evet. evet, evet. Peki şimdi istersem azıcık geriye dönelim. Ee, <gülüyor> tamam. Türkiye'ye geldin gittin ilk evet. defa. Hı hı. Sorun oldu. Sonra yani e, Toronto'ya döndüm de or oradaki arkadaşlarla devam ettim. Mesela bu e, turkuaz çalışmasında e, iki tane eski dostlarım da var. Sofia ve Jane. He. Ve a, biz... A, o zamandan tanışıyorsunuz. Ve Star Oselo diye bir grubumuz vardı. Ve şey daha çok geneleksel Makedon hı hı. halk şarkıları, dansları birlikte öğrendik, çaldık. Makedon Makedon şey yani bazı düğünlere falan da gittik. Yani biz 20 dakika yarım saat bir geleneksel bir program yaptık. Ondan bizden sonra klavye, klarnet, bateri geldi. <gülüyor> yani, Partiye devam etti. Ama biz yani bir geneleksel örnek olarak bazı düğünlerle... Tabii da yapan az insan var zaten. Evet, evet. Ve grubumuzda zaten bir iki tane Makedonyalı vardı. Aynı zamanda başka bir grup yani Altın Yıldız Orkestarı diye bir evet. grubu vardı. O şey çok Toronto'da yaşayan caz müzisyenler daha fazla contemporary müzik yapan arkadaşlarla birlikte. Tüngele müziği falan çaldınız, saksafoncular falan vardı. Saksafon, klarnet, bas, gitar, keman yani evet. ne, ne, ne, kim gelmek isterdi yani ona göre. Açık. Evet açık. Çünkü o günlerde yani e, insanlar bu tür müziği çalmayı kandırmak çok zordu. <gülüyor> tabii. Bilmedi, e, çok, yani bu günlerde git ah, tamam Balkan falan çalacaksan Tamam hmm. yani her, her köşeden gelen insan var ama o günlerde biraz zordu yani. Aynen. E, 20 sene önce. E, şimdi biraz azıcık da trend. Trend tabii. Bir de şeyde daha fazla brass. Yani evet. verse ağırlıklı bu Doğru. Ve biz biliyoruz yani Balkan müziği çok daha renkli, çok daha derin. <gülüyor> Bence de. Bir de yalnızca eğlence değil yani. Sadece eğlence de değil. Yani Doğru. ben 21 senedir bu programı yapıyorum. Ee, eğlenceli müziklerden belki daha çok eğlenceli olmayan müzikler dinlettim <gülüyor> burada. <gülüyor> ee, peki bu ilk dönem e, çalıştığın grupları zaten... ...böyle dörder beşer şarkılık bir e, antoloji olarak yayınlandı sonra Close to Home diye. Evet, bakın Journey is Close to Home. O şey, Kaliforniya'da arkadaşımızdan çıktı. Evet. evet. Bu hani Türkiye'de zamanında ulaştı bu albüm. Evet. Yani, hı hı. E, arkasından Türkiye'ye mi geldin tekrar? Evet. yani Hemen hemen aynı zamanda o günlerde tekrar Türkiye'ye geldim. Ben şey düşündüm, burada altı ay, bir sene kadar kalacaktım. Yani tekrar bu... <gülüyor> e, ...güzel müzik ve... E, ...kültür çeşmesinden içeyim falan... ...ama beş seneye kadar... <gülüyor> ...uzadım... E, ...şey... E, ...evet... ...hangi yıllar oluyor şimdi? İyi. Bu 95-2000'e tamam. kadar... Hı -hı. ...işte tam da o noktada... E, ...belki ayrı ayrı dinliyorlardır... ...Nurhan ve Armağan'a teşekkür edelim... ...bizi bir araya getirdi... ...evet... E, ...sen ben Sumru Cevdet... E, Nice konserler yaptık. Ayda Mori'yi kaydettik. Şey. Ve o, o albüm biz şey hatırı olarak yani şey yaptık değil mi? Yani evet amaç... ama kült oldu. Evet. <gülüyor> yani biz hala... kendimiz için yaptık. Yani aynen güzel yani biz farklı yeri gideceğiz artık. Aynen ayrılıyoruz bir ayrılıyoruz, şey kalsın. Bir şey kalsın diye düşündük. Evet. Ve ne ee, güzel bir şey kalmış Muammar. E, <gülüyor> yani işte güzel olan bu biliyor musun? Hesap etmedik bunu biz. De, evet. Yani bütün samimiyetimizle e, her gün gidiyorduk rahmetli Tanju'nun stüdyosuna. Evet. E, o da aramızdan ayrıldı. Dağlarda kaybettik onu biliyorsun. Evet. E, yani bak 15 sene geçti. Hı -hı. Yayınlan yayınlanmasının ardından. Aydınori ya, konserleri yapıyoruz deyince insanlar... Geliyor. Ee, gel Geliyorlar, gelecekler. Hayret bir şey. Ee, Ama bence yani biz içten yaptığı o albüm. Biz yani zevkle, sevgiyle yaptık. Aynen. Bu yüzden kalıcı. Ama bugün Türk Uğazı da sen zevkle yapıyorsun. Evet. Atıyorum ben de e, yeni arkadaşlarla Balkan yolculuğuna devam ediyorum. Tanıştın onlarla zaten. Evet, evet. O da çok güzel bir şey. Aynı merak, aynı aynen. heyecan devam ediyor bizde. Evet, evet. Yoksa ölürüz yani. Doğru. Ee, sonra bir düzü çalışma geldi zaten. Ee, Hı -hı. Karşılamayı yaptın Selim abiyle. Ey, evet daha rahmetli etti. Selim abiyle. Ee, burada Sonya'yı da analım. O günlerde o da Hı -hı. hep aramızdaydı. Evet. Galiba şimdi de Türkiye'de. Evet. Selamları var. Aynen. Selamı yolluyoruz. <gülüyor> ee, karşılamadan sonra tabii burada hani e, eklektik kelimesine biraz daha vurgu koyalım. Ee, evet. Sen başka disiplinlerde... İşler de yaptın. Evet. İşte Baba Zula ile çalıştın. Hı -hı. Bir ara galiba yansımalarla bir şeyler Hı -hı. denemeler yaptınız filan. Ee, e sonra Duvar filmi e, senin hani Türkiye'de izleyici tarafından bilinmene epey yardım etti diye düşünüyorum. Hı -hı. Ve sonra da Kulak Misafiri geldi. Evet. Biraz hızlı gittik ama. <gülüyor> tamam, o, hızlı olsun yani. ee, o, Onu da çok e, sevdiği insanlar, ee, birçok eski Türkü yeniden keşfettik. Hı -hı. İşte Şemsi hale gibi, Hı -hı. yağmur Yar gibi Hı -hı. insanların dilinde dolaştı o Türküler. Hı -hı. Eh, eh, senede bir, iki senede bir geliyorsun, yine zaman geçiriyoruz, çalıyoruz. Evet. Ee, birbirimize malzeme veriyoruz. Hı -hı. Evet, o zaman Türk Oza devam edelim. Şimdi ne seçtim? Bir tane e, Arapça şarkı. Evet, seçtim. çok güzel. Ben bu bu parçayı bayılıyorum. Aynen. E, bu Mariem e, 95'te yanılmıyorsun. 95'te birkaç e, bir iki ay Suriye'de geçti kaldı Hı -hı. E, ve yanılmıyorsun bu parça orada öğrendi. Bu e, zaten Halep. ...klasikleri diye bir tarz var... ...yani Hı -hı. Halep, eski Hı -hı. Halep şarkıları... Hı -hı. Ee, ...yakın zamanda... ...radyoda çalmadım ama... ...başka bir projede... Ee, ...Hasan Affar diye bir... E, ...şarkıcı var... Hı -hı. Ee, ...yani Sufi müziği de çalıyor... Hı -hı. ...Halk müziği de çalıyor... ...onun repertuarında dinledim bu parçayı... Hı -hı. Ee, ...çok çok hoşlandım... ...düzenlemeniz de çok güzel olmuş bence... ...bence... Konusu yazıyor mu? Şey Sizlerin yani... Içinde. Ben bahçede e, sevgili mi gördüm? Yani ne kadar hoştu falan diyor gibi. E, Milyonlarca e, tipik aşk şarkısından biri herhalde. Aşk şarkısı var. aslında değil. Yani hafif şey tasavvuf tarafları var hmm. e, bu parçaya. Yani sevgi, sevgi sevgili e, sadece insan değil. Sevgi şey... Tanrı evet. filan. Sembolik Eler. bir Sembolik. şeydi var. anladım. Hı hı. Sembolik aşk. Tamam dinleyelim o zaman. Bir Halep tabi berbat durumda biliyorsun şu anda. <gülüyor> evet. Ee, ne diyelim ee, diyecek fazla bir şey yok. insanlar çok zor durumda. Evet. Ee, buradan dünyaya ve Halep'e e, bu şarkıyı yollayalım. Evet. Türk ağzına sağlık, ee, harika bir şarkı gerçekten. Çok güzel bir şarkı. Bu arada Selahattin Nazar de girdi, <gülüyor> ne girdi bu program. <gülüyor> Programın şey albümün adına yakışan bir şey ee, ayrıntı. Dokuzlar birbirine girdi. Evet. Mashup <gülüyor> <gülüyor> <Evet. gülüyor> Aynen, maşallah diyelim bizim. Maşallah mashup. <gülüyor> Şimdi. Başka neler oluyor? Yani Kanada'da e, genel olarak müzik dışında başka bir şey yapıyor musun? Zaman zaman küçük şeyler yaptığını biliyorum ama... E, ...hani müzik dışında başka bir şey var mı? Bir de başka projeler, ne gibi projeler devam ediyor? O şimdi bir blues çalışması var. E, piyano çalan bir abim var. Bu arada sırada geliriz birlikte eski yani... Yirmilerden, otuzlardan eski blues parçaları çalıyoruz birlikte. Robert da var mı? No, Robert Johnson <gülüyor> şey <gülüyor> ile değil yani Aha. şey ile e, yani piyano. Anladım. Klavye. E, o da bambaşka bir... Bambaşka. E, bambaşka ama çok ha. sevdiğimiz bir şey. Ee, ukulele çalıyorum. O ukulele e, gruplar var. Çok güzel. Ders var. Ders üretiyoruz. Ee, atölyeleri gidiyoruz. Hem Balkan müziği hem ukulele için. Ondan sonra bilmiyorum, bir sürü ufak ufak yani şey artık çalışmalar falan oluyor. Yıllar Aa. önce e, ne o böyle örgü işimi yapıyordum hı hı hı. böyle. O devam bir ediyor. De yapıyordum. O devam ediyor. Yolda yolda yapıyorum artık yani ufak evet. şeyler sadece. Çünkü bazen yani saatlerce. Havliman bekliyorsun, ne yapacağım? Ben şey şiş, evet. şişlerimi aldığı örüyorum. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel ondan sonra gelince. Öyle düşen... var yani hala. Hala devam... var, hala var. Ee, evet. Arada sırada kitap kütüphanelerde çalışıyorum. Bazen güzel bir kontrat geliyor. Yani ben de, tabii ki bu kadar dolaşıyorum ki normal bir iş bulmak imkansız. Destemiyorum. De Üç ay çalışıyor, beş ay geziyor. Ee, aynen. <gülüyor> Aynen. E, dinleyeceğimiz şarkı yine Türk Huvaz grubundan gelecek. Hı -hı. E, bu şarkıyı biliyoruz. Biz de, e, yani Zegüyoruz. daha doğrusu siz de Sumru'yla söylüyorsunuz. Hı -hı. E, Güney Arnavutluk'tan Hı -hı. geneliksel polifoniyi gösteren bir örnek. Burada Hı -hı. sanıyorum bir katkı yok değil mi? Olduğu gibi orijinal hemen, haliyle hemen. söylüyorsunuz. Evet, orijinal hali. Ee, bir de bu şey... Değerli etnü arkadaşımız Jane Sugarmandan evet, öğrendim. Evet, Engine Ring Songs ha. başlıklı kitabından. Aa, kendisinden öğrendim aslında. Hmm. Şey bu atölyelerden. Ha anladım. Yani, o, yani, evet ama. Böyle yani, işte, bir kitap da yazdı. Evet. Güzel de bir CD'si var kitabın sonunda. Evet, evet orada ee, da var. Hepimize rehber oldu yani o kitap. Hı -hı. Peki konuyu hatırlıyor musun? Şey diyor 12 odam var. 12 oda. Da ne, ne, neler neler var yani niçin hmm. iki oda? her odada şey e, lavanta var ne kadar e, neden bu kadar lavanta her akşam e, saçlarımı sürüyorum şeyleri çok güzel bir ka kadın kadın şarkısı kadın şarkısı şey, ha, ya, şey... anladığımız kadarıyla konakta yaşıyormuş 12 <gülüyor> evet. oda 12 oda varken evet <gülüyor> kısacık parça dinleyelim tamam mı? E dünbe da moy meamama moy o da moy 12 odayı dinledik. Neler neler varmış odalarında. <gülüyor> lavanta. Aynen. Her şeyi de söylemiyordur zaten değil mi? Hı? Odasında olan her şeyi söylemiyordur burada zaten. E, bilmiyorum sadece lavanta <gülüyor> taktım. Evet. Ee, hızlı gidelim. Ee, Hı -hı. Sonuçta zamanımız sınırlı. Ee, bambaşka ama yine vokal bir örnek Hı -hı. dinleyelim. Hı -hı. Ee, bizim Aydem de. Benzer bir örnek vardı. Tremizi ve Özdo uh -huh. örneği de aynı uh -huh. bölgeden. Uh -huh. e, şop bölgesinden Bulgaristan'ın. E, bunlar Hasat'ta falan da söyleniyor böyle şarkılar. Evet. Doğru hatırlıyorsam. Doğru. E, neden bahsediyor bu parçamız? Vrememi doydu. Ha şey e... şey geldi. Ne geldi? Doydu. Değil mi? Geldi. Vrememi Canım avrode Yani şey bu işler bitince e, gölgelik de ha. <gülüyor> ne demek? <gülüyor> Let's take a rest yani dinleyelim bir, bir dinlenelim. Aha dinlenelim bir poz alalım bir soğuk bir şey evet. içelim. Çünkü çalışıyorlar tabi bir şey tarlada tar tarlada Hı -hı. yine hasat şarkısi diyebiliriz buna evet. zaten Hı -hı. küçücük bir parça dinleyelim. Hivre! Bravo kızlar. <gülüyor> Zevkli ee... zaten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, bu şarkıları söylerken insan titriyor değil mi? Yani evet. rezonans bir, şey, bir şeyler oluyor. Yani evet. fiziki bir şey de oluyor. Evet. E, hiç kolay değil. Hın. Hiç kolay değil. Hem volüm olarak çok yüksek söylüyorsunuz. Hı hı, hı. Hem de birbirine çok yakın sesleri aynı anda çıkarıyorsunuz. Hı hı. E, bu gelenek hala sürüyor. Hı hı. Bulgaristan'da, Makedonya'da hala sürüyor. Evet. Şimdi... E, seni Türkiye'de sen yapan parçalardan biri bu. Yağmur yağar taş, taş üstüne. Hı hı. E, ama başka bir, bambaşka bir yorum. Evet. Aa, bir de bu parçayı tabii yani... Burada 80, yok 90'lar da... Çok güzel hocalarım da vardı. Reha ve Selma Sabahş. Selma Rahmetli. Aa, bütün hocalarımız gidiyor. Ben ağlayacağım şimdi selam ama. Selam söylüyoruz Reha'ya. <gülüyor> evet Reha'ya selam söyleriz ama Aa, bu şey e, Selma'ya, Selma'dan dinledim bu Hı -hı. ufacık türkü. Türk müzikçiler şey... okur bunu. Hani halk müzikçiler okumaz zaten pek. Hı -hı. Yani sanat müzikçiler okuyor. Evet. O, o repertuarda var. Evet ama hep şey kulağımda kaldı. E, Ukulele çalmaya başladım günlerde. Ha hangi Türküler şey bu çalgaya uh, uygulayıcı çalgaya uygulanamıyorum repertuar bakarken bu Aha. takıldı hı -hı, hı -hı. Hey, işte. kulak misafirini de kaydettin hayır Önce. hayır hayır hiç hiç hiç kaydetmedim sadece YouTube'da bir klip var He hiç hiç hiç resmi kayıt yok bu ilk resmi kayıt A albümde kayıt yok albümde kayıt yok vay vay vay vay Doğru, o <gülüyor> <Dikkatimden> kaçmış <gülüyor> <gülüyor> Son dönemde biliyorsunuz hiç CDC olmayan insanlar YouTube'da meşhur oluyor. De Değil mi? <gülüyor> Ama ne yapsan Koreli kadar meşhur olamazsın. <gülüyor> Bir Koreli adam vardı ya hani milyonlarca tıklanan. Evet. Adını bilmiyorum şimdi unuttum. Ben de. <gülüyor> ee, Ama olduğunu biliyoruz. Evet. <gülüyor> Peki o zaman... Ee, official recording... Yani Bir official, bir, bir, bir, bir, bir, bir resmi <gülüyor> Evet, bir onu dinleyelim tamam. Çello eşlik evet. Orada duyduğum, yani YouTube'da duyduğumuzdan Daha farklı bir evet. düzenleme olmuş hı hı. Hı hı. Duyalım bakalım Tamam need Vay dili dili, kuş dili dili, mevlam kulu sevdim seni. Vay dili dili, kuş dili dili, vay. Evet, e, radyodan ilk kez official yani resmi versiyonunu dinlemiş olduk. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Pakistan'da e, Urduca sözlerle söyleyeceklermiş. Evet, öyle duydum. Evet, bakalım nasıl çıkacak. Ee, hadi bakalım. <gülüyor> ee, sonlara geliyoruz Branecim. Evet, ne kadar çabuk geçer zaman ee, Aynen. Ben konuk geldiği zaman dedim acaba diyorum çok mu konuşuyorum ben? Yani zaman çok hızlı geçiyor. Ama yani aramızda çok zaman geçmiş muammer, 20 seneden fazla. Nasıl aynen. uçtu? Sanki aynen. dün gibi. Aynen, aynen. Kasetle kaset zamanları. Kaset zamanlardan biz <gülüyor> dinozorlarız ya yani. ile. <gülüyor> ee, son parça, e, Faruk Yılmaz'dan öğrendin değil mi? Aa, evet. 40 Barili Faruk abi. Türküsü. Uh -huh. ee, onun programına zaman zaman katılırız. Evet. Ee, ondan sonra bu arada ne diyelim unuttuğumuz bir şey olmasın. Cuma akşamı Nefes Bar'da olacağız Ankara, Ankara. Ankara'da. Uh -huh. Dinleyen dostlarımız varsa Ankara'dan uh -huh. bekleriz. Bekleriz. Ondan sonra... Bir dahaki sefer görüşmek üzere. Aynen. Diyelim. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ee, ama daha kapatacağız. Parçayı biraz dinleyelim. Hepsini çalamayacağız ne yazık ki. Ne Hüseyin derler ki. adıma mı? Ya! Evet bugün Hüseyin derler adım Türküsüyle bitiriyoruz. Ee, tekrar tekrar teşekkür ediyorum Murat Hocam. Çok keyifli bir zamandı benim için çok değerli bir zamandı. Benim için de. Ee, ben her gelişinde bundan sonra çok şey olacak yeni. Tamam. Yapalım tamam. Eski kasetlerimizden çalalım parçalar. Aynen aynen aynen aynen. <gülüyor> aynen. Haydi. Sağ ol var ol. Program sonrasında telefonun başında olacağım ben. Ee, 0212 343 40 40 numaralı telefondan ulaşmanız mümkün, sistemden, Facebooklardan, Twitter'dan ulaşmanız mümkün. Ee, biri yani nokta .com çok zor ulaşılan bir blog haline geldi. Devlet kapattığı için yüklenen server'ı ama yolunu bulan girebiliyor. Venmate programları kullanarak ee, yurt dışında da tabii ki kolaylıkla giriliyor eee Tunanın Beryani.notebookbloxspot.com'da yakında yükleyeceğiz programı. Hem bunu hem de bundan önceki programları istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Hoşça kalın. Sağ olun, bıran hocam. Mă-sămăi șoara marjei, n-săn